الحمد لله الذي هدانا لهذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب أعوذ بك من زاد الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلو ترى إذ المجرمون ناكش رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا فرجعنا نعمل صالحا إنما قنون Sadaqa Allahu al-Azim. Allahumma fa'ala bil Kur'an al-Azim mubarik lana fihi ve elhamdülillahi rabbil alamin. Ve estehfirullah el hayy el kayyum hasantukum fil hayy el kayyum allazi la muctabada ve dafa'tanukum şerra bi la havli ve la kuvvete illa bi'lahi el aliy el azim. Eyvel velad, ey oğul. Bu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Huccetul İslam Hazretleri o talebeye, talebesine söylüyor. Kem min leyalin ne kadar geceler var. Ahyeytaha sen onları ihya ettin. Yani uyanık geçirdin. Neyle? Bi tekrarül ilmi. ilim meselelerini tekrarlamak ile ve mutaalatil kutubi, eee ilim kitaplarını okumakla, gözden geçirmekle ve harram da, haram yasak ettin ala nefsike kendini ennevme uykuyu. Yani nice geceler kendini uykusuz bıraktın.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 Ha sizin zaten hocam benim bir derdim yok. Filmler bitti mi ben yatıyorum yani. <gülüyor> Dizi de bitti, açık oturum tekrarlar başladı, tamam. <gülüyor> ha biz öyle olmuyor işte. Sen yaptın mı biz kalkıyoruz yani. Bu sefer ne oluyor? E, o e, şu, şu ilme bak, ya dergi yazıyor. Bizim Lale gül dergisi öbür dergilere vezlemez ki. Bütün hayat tarihçi olup kaç kitaba böler. E şimdi onu bile hazırlarken kaç gün kitap bakıyoruz. Ne yazacağız, gazeteden mi yazacağız yani? Kaynak mı diyeceğiz daha? Hepsi kaynak.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 Yani kız erkek karışık okunur mu ya? Kız erkek karışık imtihana girilir mi ya? Kız erkek, kız erkek öğretmenden okuyabilir mi ya? Ondan o kazanayım diye. bize şey de geliyorlar dua istiyorlar. Ulan gelinlik kız. Erkeklerden okuyacak de hoca efendi dua de kazansın. Ulan buna nasıl dua diyeyim? Senin günaha girmesine mi dua demiş <gülüyor> Geldiler dedi Alaydar efendi hazretleri. Ya çok cahil insanlar var. Bir de utanmadan bizden dua istiyorlar. Lan benim sarığımı sakalımı görmüyor musun şimdi? Kibari kıran tuvaletle hocalardan iste. <gülüyor> Matruş mahluk. Metru yani mahluk tıraşlı demek. öyle tıraşlı falan. Ne diyorlar ona? John Toravolta gibi hocalar var yani. <gülüyor> e git o hocalardan iste yani. Ki bizim benim kızım işte üniversiteye girecek falan. Belki eder yani. Biz şimdi bir şey de diyemiyoruz Allah ıslah Allah idaat desen Vay ben sapık mıyım diyecek ne yapacağız şaşırdık ya Şaşırdık ya Vallahi şaşırdık Eskiden biraz edep terbiye vardı Şimdi o da kalktı Gelip dua ya Ya şerahsızlığa dua istedim ben sana nasıl dua ya Ali Adel Efendi Hazretlerine geldiler Dedi bir tanesi dedi ki ben kızım dedi üniversiteye mi gidecek bir şeye mi gidecek Dua et de imtihan mıdır nedir kazansın dedi Ya Rabbi dedi bunun kızını kazandırma dedi Ana Adam da şaşırttı. E şimdi kazansa 40 tane erkeklerle çalışacak, erkeklerle konuşacak hep günah yani hep günah. Şimdi cehennemi kazanıyor oluyor. Allah dostları bunu. Başka bir dua etti de onu diyemem size şimdi. Onu özelde derim. Burada diyemem onu şimdi. Burada konuştuğumuz Avrupa'dan dinleniyor şu an. Avrupa Birliği bile dinliyor yani. Tabi. Onun için şimdi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 arka çıkın ki bu hizmetler yaşasın. Çünkü bu hizmetler yaşarsa sizin çoluğunuz çocuğunuzun da imanı kurtulacak. Yoksa yani şimdiki zamandaki insanları zor kurtarabiliyoruz. Nerede kaldı ileriki nesillerimizin teminatı? Yani iman ve ehli sünnet inancının muhafaza teminatından bahsediyorum. Yoksa yiyecek içecekten yani bahsetmiyorum. Ve rizku Allah yarattığını rızıklandırır. Evet. Bebeği kundakta rızkını gönderiyor çocuğun. Bebeğin bir şeyden haberi yok. Zorla ağzına sokuyorlar yani. Yemem bile dese, kussa bile zorlan birisi yine illa o bebeği yediriyor. Işte bebek kundakta beslenirken biz mi açlıktan öleceğiz? Ev hamadan üzüm yok yani. Biz çoluk çocuğun nafakasını düşünme babından ama imanını düşünmek ve el sünnet itikadını düşünmek ve büyüklerimizden aldığımız yolun korunmasını düşünmek hususunda hassasiyetle amel edeceğiz inşallah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 Neyle araz dünya, dünya malının menfaatının efendim, peşine düşmek, onlara kavuşmak. Ve celbe hutâmihâ, dünyanın fayda ve menfaatlerini celb etmek, kendine cer etmek, yani çekmek. Ve tahsile ha, dünya makam mevkilerini ele geçirmek. Öyle ya, şimdi ilme itibar var, ben de e, iyi bir hoca olursam,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 kendi ayarındaki seviyedeki adamlara karşı hava atmak, cakas atmak, Efendim, eğer böyle şeyler senin derdindeyse ki bunlardan da kurtulmak çok, çok, çok zor. Çok zor. Ben kaç kez evhama düştüm bu işte. Acaba benim derdim ne yani? İşte bırak git bu işi daha iyi yoksa tabi cehennemin dibine gideceksin diye.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 biraz azat diyor mesela o zaman da nefis çoğaltmak istiyor bak şimdi nefisler ne harp ya sonra bir ara bir şey oldum işte hapisten çıkınca mı oldu ne oldu ilk sefer e, vazetmemek istiyor çekil kenara ibadetini yap falan vaaz edeceksin diyor bu sefer şimdi efendi hazretler zaten nefisle harp yani komutan o nefisle cihat şeyinin komutanı yani tasavvuf nedir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 vay senin haline yazıklar olsun sana yani tabi ki derin manaya gider sen el vadin fi ve yehvi fiil kafir <gülüyor> arvayne karifen kablen yebluge ka'ra'u veyl diye cehennemde bir vadi var kafiri yukarıdan attıkları zaman 40 sene dibine gider de o vadinin dibini bulamadan 40 sene biter ha, bu hadislere göre tabi bu kafirler hakkındadır denebilir ama feveylül lil musallin vay namaz kılanlara diye de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 Yetiabedim Her gün cehennem yetmiş kere Allah'a sığınıyor. Ya Rabbi beni o kuyuya atma diye. Cehennemin diğer yerleri oraya atılmaktan korkuyor. Yetmiş kere. nasıl abici billahi cehennem her gün sığınıyor. Bu kuyuya atma bizi. kim girecek oraya? Kullu kura, kullu kura, kura'in murain bir ameli. Amelini gösteriş için yapan Kur'an'ı iyi okuyan kıraatçılar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 Elhamdülillah. Boyamız buradan boyan. Subhate Allah. Allah'ın boyasıyla boyanmışız. Ehl-i sünnet itikadı ile boyanmışız. Çocukluğumuz, fıtratımız İslam üzere, Ehl-i Sünnet üzere. E ben çocukluğum böyle değildi. Yeni döndüm. Yeni dön daha makbul. Geçmişin sıfır olur, tertemiz olur. Yeni dönen daha mak. Dön de. Ne zaman dönersen dön. De. Mevlana Hazretlerine geldi dedi adam. Ben bu yola döndüm, döndüm efendi Hazretler. Ama dedi çok da yaşlıymış. 70'se 90 mı ne? Ben dedi geç geldim dedi. Ölmeden geldin ya dedi. Geç gelmedin dedi. Geç gelmedin. Şimdi bu işe dönen dönsün artık. Daha bir daha geri dönüş olmasın inşallah. i̇nşallah. Evet. Ve inkâne kastu Eğer senin ilimle uğraşmaktan kastın ve maksadın ve gayen. Yani ilimde yorulmandan. E, neyse. İhya-e şeriatin Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şeriatını ihya etmek. Canlandırmak, evet, tefsir hadis fuku okuyanlar ancak canlandırabilir bunu. <gülüyor> Öbür ilimler, mühendis, kimyager, doktor, şuju bucu, fizikçi, hende, bunlar e, şeratı canlandıramaz ki, onlar başka alanlar. Ama bu şerat ilimlerin ihya evet el ulama, el Şerat alimleri peygamberlerin varisleridir. Tıp alimleri.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 Başkası dank eder, öbürü dank eder. Sen dank etmezsin. Hiç sohbet kaçırmayın. Belki hidayatine vesile olacak. Bir sohbetin bir cümlesinde gelir. Yani hidayette bu ilimlerde gizli. Hidayet illaki namaz kılıyorsun, abdest alıyorsun, da dış görünüşten olmuyor. Kalbin Allah'a bulması manasında, ihlasa ermesi manasında. Hakikaten yine ilimsiz olmaz kardeşim. Nereye gidersen git, bilmeden ne yapacaksın ya? Bilmeden hangi yola gidilir ya?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 Büyük hazları vardır. Yeşf'u'yum el kıyamet selat. i̇bn Maced'e geçer. Bu had şerifinde ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü 3 zümre şefaat edecek. el başta peygamberler. Bu ilk şefaat. efendimizle başlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Makam-ı Mahmud. Yani ne makamıdır makam-ı He? Şefaat makamıdır. Ve minel-leyli fe teheccede bihi عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني, وأخرجني مخرج صدق واجعلني ve مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّص۪يرًا Habibim gece kalk, Kur'an'la uyan, uykunu terk et, kıl Kesin ki Rabbin seni makam Mahmud'a yükseltecek O öyle makamdır ki Bütün peygamberler beni o makamda imrenecek, bana gıpta edecek O şefaat makamıdır Ancak kapıyı ben açacağım Adem Aleyhisselam bana yollayacak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 Onun için o dua da çok acayipci. Mekkeden çıkarken Medine'ye girerken ki: Ya Rabbi beni doğru dürüst bir girdir girdir, doğru dürüst bir çıkarışla çıkar. Ya Rabbi sen bana tarafından yardım edici güçlü bir saltanat nasibiyle. Amin. Şimdi bize de uyuyor bize yani. Buraya girerken Ya Rabbi bizi iyi niyetle sıt üzere girdir Ya Rabbi. Buradan çıkarken bizi sadakatle, dürüstçe, doğru inançla, huzurla, itikatla çıkart Ya Rabbi. Biz güçsüz, zayıf kaldık, zeliliz, itibarımız yok Ya Rabbi. El-i sünnet perişan haldeyiz Ya Rabbi. Sen bize saltanat ihsan eyle. Güçlü bir kuvvet nasıl El-i sünnet için. Ya Rabbel Alemin. Amin. Evet. Yani mesele çok ama Peygamberlerden sonraki ikinci şefaat ediciler kim? Tüm veli sonra alimler. E, evet, sünne şeyheden sonra şehitler. Adam Allah için canını vermiş, şehit alimden sonra geliyor. Alimlerin kitap yazarken kullandıkları tabi o zaman mürekkeple yazılıyordu tabi Şimdi bilgisayar falan olsun, bilgisayarda şeyde hep yine çıktı alırken tonere mürekkep koyuluyor. Mesele o değil de alimlerin mürekkepleriyle şehitlerin kanları mizanda tartılacak.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 Ee, ama öyle gelirse zincirleme Allah yardım ederse birinin elinden tutturur. Bu Mevla'nın işi. Sonra en sözünde şu çok acayip. İrci'u fekat gafertü ala makane Ey alimler! Ben size bu ilme azap edeyim diye vermedim. Ama ehli sünnet itikadı şart. İtikadı bozuksa sabaha kadar kılsa boş. evet itikad. Dönün, kullarıma şefaat edin. Sonra da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 seherul uyuni ligayri ve çike Allah Allah ve bukâuhunneligayri faktike batılun büyüklerin sözleri çok büyüktür ya Rabbi diyor senin cemalini ve rızanı tahsilin dışında bir gaye ile gözlerin uykusuz kalması zayiattandır neymiş kitap okumak için uykusuz kaldın e onu film için bırak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 Kurtuldun işte bırak. İki gün sonra unutursun. Eski aşıklar da öyle birkaç sene sürer. Zayıflarlar, mayıflarlar. Bizimki de şişmanlar. Ulan hani ağlıyordun ya sevgilin kaçtı falan. Sinirden yiyorum diyor. Nereden yiyorsan yiyorsun işte şiştin işte daha rahatın yerinde boş ver. Allah Allah. Şimdiki aşklar zaten numara. İki günde bir aşk değiştiriyorlar falan. Ha.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 Biraz düşünmesi lazım. Allah'tan gayri için ağlanır mı ya? Değer mi ya? Değer mi ya? Allah'tan gayri için uykusuz kalınır mı? Allah'tan gayri için yorgunluk çekilir mi ya? Bütün işlerimiz ancak Allah için. Celle şaniü celal. Olursa o vakit kazanacağız. Kâbîdü Malik Hazretlerinden rivat ediliyor. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men talebel ilim. Kim ilmi talep ederse. Yani bizim ilim talebindeyiz. Niçin edeceğiz? liyuariye bil alimlerle sürtüşmek için yani ben biraz alim olayım öbür alimi alt edeyim ona daha fazla cevap vereyim evliyuariye bi şufa yahut beyinsiz ahmak cahil insanlarla çekişmek için alimlerle ilmi münazara yapmak veya cahilleri susturmak sen ne biliyorsun falan bir ayet oku bakayım hadi oku yanlış okudun bunları demek için ev yasrı ve bi ucennas ile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 Hepimize ziyan olur, zarar olur. Sırf Allah için olsun. İnşallah Rahman. Evet. Niye alimlerin azabı cahillerden fazla olur? Hadis-i şeriflerde böyle geçer. Niye fazla olur? Çünkü eze alim, azze alem. Alim aziz olursa alem aziz olur. Alim celil olursa alem celil olur. A alim kayarsa alem kayar. Dolayısıyla alimin cezası da, azabı da kat kat olur. Faziletleri